Yaşam için Merhaba, Mekke Gölü yeraltı su seviyesinin hızla düşmesi ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu. Konya'nın Karabunar ilçesinde bulunan ve dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Mekke Gölü bu yıl yağışların yetersiz olması ve yeraltı su seviyesinin hızla düşmesi nedeniyle kurudu. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Fetullah Arık, şu an göldeki görünen adeta bir avuç suyun ise yağışlarla biriken su olduğunu söyledi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre sönmüş bir kraterin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Mekke Gölü, yeraltı su kaynağı ile besleniyor. Ancak yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl haritadan silinme noktasına geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fetullah Arık, Konya Kapalı Havzası'nda bu yıl yağış miktarında ciddi bir düşüşün olduğunu belirtti. Arık şöyle devam etti: "Konya Kapalı Havzası Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'den oluşuyor. Havza içerisinde yağışların uzun yıllar ortalaması metrekareye 310 milimetre şeklindeydi. Son yıllarda yağış miktarında artış olsa da örneğin 2014 yılında 523 milimetre çıkmıştı yağış ama 2015 yılında yine ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle 2015 yılının tarımsal sulama mevsimi bitiminden sonra ciddi yağış düşüşleri oldu. Uzun yıllar ortalamalarına göre de neredeyse onda bir seviyesine düşmüş yağış seyri izledik. Bunu şöyle izah etmek gerekiyor. Nin uzun yıllar ortalaması 60 kilogram olan Nisan ayı yağışı bu yıl 6.1 kilogram yağış olarak gerçekleşti. 6.1 kilogram hemen hemen hiç yağış gerçekleşmediği anlamına gelir. Dolayısıyla hem artık kuraklık hem de düşen yağış nedeniyle yeraltı sularında ciddi çekilmeler var diye konuştu kendisi. Devlet okulunda organik tarıma geçtiler. İstanbul Avcılar'da bulunan Gümüşpala Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul bünyesinde iki donanımlı laboratuvar oluşturuldu. Derslerde uygulamalı eğitim veren ve bahçesinde ilk kez organik tarıma geçen okul, Başarıları nedeniyle de Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nin dikkatini çekti. Yetenekleriniz kariyer yolunuzu çizer başlıkla projeyi yürütmeye hak kazandı. Gümüşpala Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Turgay Tarhan ve ekibiyle birlikte son 4 yılda başarıdan başarıya imza atıyor. İlk olarak okulda atıl durumda olan bahçedeki arazide Organik tarıma geçen Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okul bahçelerinde uygulamalı tarım alanlarının oluşturulması yönünde talimatı vardı. Biz de bu doğrultuda bahçemizdeki alanı bu yönde değerlendirdik. Organik bahçemize çilek, elma, dut, kayısı, yeni dünya, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünleri öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte ektik, oluşturduk. Ürünlerimizi bu yıl ilk kez tadacağız diye konuştu okul müdürü Turgay Tarhan. Bu projeyi Portekiz, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, Fransa, Bulgaristan'la birlikte yürütüyoruz diyor. Proje için 20 öğretmen ve 60 öğrenci var görevlendirilen. Öğrencilerin mantıksal ve yaratıcı zeka becerilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan Proje kapsamında yerinde inceleme yapılan ülkelerde kariyer planlama ve istihdam olanakları konusunda da gözlem ve deneyimler paylaşıldı. Ülkemizi temsil etme anlamında okulumuzun seçilmesi ve görevlendirmesi bizi onurlandırmıştır diye konuşuyor okul müdürü. Ve tavuk şirketleri Greenpeace'in yutmayız. Yutmayız.org kampanya sitesini kapatması için ihtarname gönderdi. Tavukçuluk şirketlerinin ihtarnamesi Greenpeace'in endüstriyel tavukçuluğun çevre ve sağlık etkileri hakkında raporun yer aldığı Yutmayız.org kampanya sitesinin kapatılmasını talep ediyordu. Yutmayız kampanyası tavuk endüstrisinden tüm üretim zincirini sağlığa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulamalarını ve yeniden düzenlemesini talep ediyor. Bu kapsamda Greenpeace geçtiğimiz hafta endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında dünyayı tüketmek raporunu yayınladı. Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç konuyla ilgili şunları söyledi. Bu dört şirket kopyala yapıştır yöntemiyle bize aynı ihtarnameyi yollamışlar. Herhalde tavukları dört duvar içine hapsettikleri gibi endüstriyel tavukçulukla ilgili gerçekleri de hapsedebilmeyi umuyorlar. Bize sansür uygulamak istemeleri bu yüzden eğer tavuk şirketleri her ne isimle olursa olsun antibiyotikler dahil yemlerine profilaktik ilaç katmıyorlarsa, GDO'a kullanmıyorlarsa, tamamen yerli kaynaklar kullanıyorlarsa ve hayvanları serbestçe doğada gezinebiliyorsa bunları açık açık ilan etsinler. Biz de seve seve yayınlayalım. Aksi takdirde kampanyamıza aynen devam edeceğiz diye konuştu Tarık Nejat Dinç Greenpeace adına. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş